بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وال穆سلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ama baht. Güc Rabbimiz Allah tebareke ve teala yahd Salat ve selam peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ailesine ve ashabına olsun. Kitab-ı tevhidde sihir hakkında varid olanlar Ve sihirin bazı çeşitleriyle alakalı iki babı okuduktan sonra bugün okuyacağımız bapta yine bir yönden sihire benzer. Sihire benzediği bu yönden dolayı da sihirin hükmünü almış başka bir meseleden bahsedeceğiz. Ardından da sihiri bozmanın hükmüyle alakalı başka bir bab okuyacağız. İmam Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullah kitab tevhitte diyor ki bâb-u mâca'e fil kuhhâni Kâhinler ve ve benzeri olan kimseler hakkında varit olan şeyler kahinler ve kahinlerin benzerleri yani bunlar kahin, müneccim, falcı Arraf, artık ismi her ne ise kahinin yaptığı işi yapan yani ister mutlak olsun ister nisbi olsun gaybi şeyleri haber veren kullandıkları bazı metotlarla bazı mukaddimelerle istidlal ederek mutlak olan gayb gaybtan yani gelecekten Veya nisbi olan gayiptan yani şu anda hali hazırda bulunup da bazı kimselere gayip olan veya geçmişte yaşanmış olmuş bitmiş de şu anda bize gayip olan şeylerden şeylerden haber veren kimseler. Bunlara kahin deniliyor. Ve nahvihim yani onların benzerleri isimleri her ne olursa olsun ister kahin ister müneccim İster astrolog, ister medyum, falcı, arraf, her ne ise bunlar ile alakalı varit olan şeyler. Bu vakti zikredilen meselenin dedik ki sihir meselesi ile bir yönden münasebeti var. Geçenki dersimizde sihir yapmanın, sihir yap yaptırmanın, sihir öğrenmenin ve sihir öğretmenin sahibini İslam milletinden çıkartacak büyük büyük küfür olduğunu beyan etmiştik, öğrenmiştik. Bunun sebebinin de sihirbazların bu sihir işinde şeytanları ve cinleri istihdam etmelerinden, onları kullanmalarından, şeytanların ve cinlerin de sihirbaza ancak ve ancak kendilerine ibadet ettirerek veya da onları dinden çıkartacak başka bir şekilde Allah'a, Kur'an'a, dinin mukaddesatına küfrettirerek veya ihanet ettirerek yardım etmeleri dolayısıyla olduğunu söylemiştik. Kâhinlerin hükmü de, yani bu şekilde gaybtan, ister mutlak ister nisbi olsun, ister gelecekten ister isterse hali hazırda bize gayip olan veya mazide bize gayip olan şeylerden haber veren kimseler, Bunları sihirbazın yaptığı gibi yine şeytanları ve cinleri istihdam ederek, onları kullanarak, onlar vasıtasıyla yaptıkları için şeytanlar ve cinler de kahinlere ve müneccimlere ancak kendilerine ibadet ettirerek veya hutta dinin mukaddesatına ettirerek bu konularda yardım edeceği için kahinlik yapmakta sahibini dinden çıkartan büyük bir küfürdür. Bunlarla alakalı varit olan şeyler denilmiş. Diyor ki İmam rahimehullah, rava Muslim fi Sahihi, İmam Muslim rahimehullah sahihinde rivayet ettiğine göre an ba'di ezvacin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem zevcelerinden birisinden Bazı rivayetlerde tasrih edildiğine göre buradaki validemiz, annemiz Hafsa radıyallahu anhadır. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellemden onun şöyle buyurduğunu rivayet etti. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men ete arrafen. Kim bir arrafa giderse. فَسَأَلَهُ an şeyin, Ve ona bir şey sorarsa. Arraf'a gider ve Arraf'a bir şey sorarsa. Arraf da doğru olana göre inşallah kahin, müneccim, medyum gibi bütün bu manalara ıtlak edilen genel birisi. Buna da Arraf deniliyor. Ona gider ve ona bir şey sorarsa. فَسَدَّكَهُ Ve onu tasdik ederse onun verdiği haberi ...doğrular ise... ...lem tukbellehu salatun... ...onun namazı kabul edilmez... ...erba'ine yevmen... ...kırk gün... ...kim bir arrafa gider... ...yani bir kahine, falciye, müneccime, medyuma... ...astrologa gider... ...ona bir şey sorarsa... ...buradaki metinde... ...fesaddakahu ziyadesi gelmiş... Ve onu tasdik ederse deniliyor. İmam Muhammed Rahimahullah bu hadisi Sahih-i Müslim'den rivayet etmiş. Sahih-i Müslim'deki bu hadisin lafzında bu tasdik ziyadesi ibareti yok, geçmiyor. Bu ziyade Sahih-i Müslim'de yok. Zira bundan sonraki gelecek hadislerde tasdik edene soran ve sorduktan sonra aldığı cevabı tasdik eden kimseye vaat edilen ceza Bu hadiste zikri geçen cezadan daha büyük. O yüzden biz bunu tasdiksiz olarak görelim. Yani kim bir arrafa kahine gider ve ona bir şey sorarsa mutlak olarak tasdik et, etsin veya etmesin. Lem tukbellehu salatun 40 yevmen 40 gün bu kimsenin namazı kabul olunmaz. Kıldığı namaz kendisinden kabul edilmez. Yani mücerred sorma ile Tasdik edip etmemeyi göz ardı ederek söylüyoruz. Mücerret sorması. Meraklanması. Acaba ne diyecek diye. Onun söylediklerinin batıl olduğunu ortaya çıkartmak veya onu imtihan etmek, onu rezil etmek bu maksatlarla değil. Yana maksatla onun ne söyleyeceğini merak ederek, duymak isteyerek tasdik etsin veya etmesin. Ona sorarsa bu kimsenin 40 gün namazı Kabul edilmez. 40 gün namazı kabul edilmez demek, arrafa kahine gidip soru sorma ile kazanacağı günahın 40 gün boyunca kılacağı namazın sevabına mukabil derecede büyük bir günah olduğunu ifade etmek içindir. 40 gün boyunca namazı kabul edilmez, yani bu namazlarından elde edeceği sevap ortadan kalkar demektir. Yoksa bu kimsenin bu namazları sahihtir. Namazları icza etmiştir. Bu namazlar kaza etmeyle olunmaz. Madem kırk gün namazı kabul edilmeyecek öyleyse bu namazları kaza etmeli. Madem kabul edilmiyor, kabul edilmeyecekse o zaman niye kılsın? Denilmez. Zira alimlerin ittifakı ile bu ve benzeri naslarda kabul edilmeyeceği beyan edilmiş olan namaz namazın kabul edilmemesinden maksat yani ondan hasıl olacak sevabın ortadan kalkması demektir. Yoksa namazın geçerli olmayacağı, icza etmeyeceği, kazasının gerektiği anlamına gelmez. Namazının kaza namazın kazasını gerektirecek şekilde kabul olmaması ancak namazın namaza müteallik bir şartın veya rükünun ihlal edilmesi durumunda olur. Bu harici bir şeyden su dolayı namazın kabul edilmeyeceğinin söylenmesi, namazın, ecilinin, sevabının olmayacağı anlamına gelir. Yani bir kimse bir arrafa gider, bir kahine gider soru sorarsa, mücerred olarak soru sormasının günahı, bu kişinin 40 gün boyunca kılacağı namazdan, elde edeceği sevaptan daha fazladır veya onunla denktir, o sevabı ortadan kaldırır. Arrafa gidip soru sormak kardeşlerim, Kahine gidip soru sormak, zira kahin, kâ, arraf, işte falcı, müneccim, bunların hepsi dedik ki bazı mukaddimeler ile istidlale ederek, kimisi yıldızlara bakarak, kimisi avuç okuyarak, kimisi kahve fincanının içine bakıp, kimisi kumun üzerine şekiller çizerek, yani böyle mukaddimeler kullanıp mutlak veya nisbi gayetten haber veren kimselere gidip soru sormak demek illa kahinin işte kehanet yaptığı yere veya medyumun ofisine gitmek demek değildir. Muasır büyük alimlerden bazıları bir kimsenin aynı bu kahinlik işi demek kahinlik manasına gelme demek olan kişinin işte gazetelerden, dergilerden veya internet sayfalarından kendi hakkında işte doğduğu gün, gün ile tespit edilen hangi burçta hangi burca mensubiyetini belirleyen bu şeylerle ilgili kendi burcu hakkında ne yazılmış? Acaba bugün benim burcum hakkında ne diyor diye bakması, okuması bile bu kahine gidip soru sormak anlamına gelir diyorlar. Böyle yapan kimse Ben tasdik etmiyorum ki demesinin bir anlamı yok. Zira tasdik etsen, onun üzerine tereddüt edecek olan ceza bundan daha ağır. Tasdik edene vaade edilen şey daha büyük. Bu mücerver soru sormak. Yani bir kimse mücerver olarak acaba bugün benim burcum hakkında ne demişler diye açıp okuması, bu kimsenin arrafa kahine gidip soru sorması anlamına gelir. Bu mesele de hususen kadınlarımızı. Eşlerimizden, annelerimizden ve çocuk kızlarımızdan olan kadınlarımızı sıkı sıkıya tembih etmemiz gerekir. Zira akıllarındaki ve dinlerindeki noksanlıktan dolayı bu tür şeylere onlar erkeklerden daha fazla uğruyorlar. Diyor ki İmam-ı Rahimahullah: an Abi Hurayra radıyallahu anhu. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle: Ebu Hureyre radıyallahu anhu yapılan rivayette" Nabi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men ata kahinen Kim bir kahine giderse Yukarıdaki Hafsa hadisinde arraf denmişti. Burada kahin deniliyor. Bunlar her ikisi dediğimiz gibi birbirleri anlam birbirleri yerine kullanılan şeylerdir. Kahin, arraf hepsi aynı şey. Kim bir kahine giderse bima ve onun söylediğini tasdik ederse, buradaki ziyade, bu tasdik etme birinci hadiste, hakikatte Müslüm'ün rivayetinde olmayan bir ziyade. Yani ona gidip sormaktan, fazlaca bir amel var bu işin içinde. Gitti, sordu, ve kendisine söylenenleri ne yapıyor? Tasdik ediyor. Eğer tasdik ederse, buradaki amel, oradaki amelden daha fazla olduğu için, buradaki amele, vaad edilen, buradaki amelin üzerine terettüp eden ukubet ceza oradakinden daha büyük. Deniliyor ki kim böyle yaparsa فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ ala Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indirileni küfretmiştir. Kahine giderse, arafa giderse, ona sorarsa sonra onun verdiği cevabı tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen nedir? Kitap, Kur'an ve onun yanında bir de, bir de sünnet. Kur'an'ı ve sünneti. Öncelikli olarak Kur'an'ı. Onun dımdığında sünneti de. Zira Kur'an gibi sünnet de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirilenlerdendir. Elâ innemâ utîtu l ve mithlehu ma'ahun. Dikkat edin. Bana Kur'an verildiği gibi onun yanında onun bir misli bir, bir benzeri de verildi. İşte bu da nedir? Bu da sünnettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiştir. Yani böyle yapmayla Kur'an'ı ve sünneti Allah'ın indirdiklerini inkar etmiş olur. Yani küfretmiş, kafir etmiş, kafir olmuş olur anlamına gelir. Veya şu anlama gelir Muhammed'e indirilene küfretmiştir Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilenler arasında gayb ilminin Allah tebareke ve tealaya has olduğuna dair haberler vardır. Kahini tasdik eden kimse, onu tasdik etme ile bu haberleri ne yapmış olur? Tekzip etmiş, onları küfretmiş, inkar etmiş olur. Revahu Abu Davud. Bunu da Abu Davud rivayet etmiş. Diyor ki, وَلِلْاَرْبَاعَةِ vel hakim dördünün ve hakimin yaptığı rivayette velil erbaati diye dördü diye ıtlak edildiği zaman kütübü i sitte içerisinde altı kitap içerisinde sahihayni dışarıda bıraktığımız zaman geriye kalan dört kitap demektir yani dört sünen Ebu Davud'un Tirmidin'in, İbn-i Mace'nin Nesai'nin sünenleri demektir Erba diye ıtlak edildiği zaman hakim ve hakim rivayet etmişler Ve şöyle demiş. Yani hakim rivayet ettikten sonra bu hadis hakkında şöyle demiş. Sahihun ala hime, O ikisinin şartına göre sahihtir. O ikisi dediği yani Bukhari ve Müslim. Hakimin bu kitabı bu hadisi rivayet ettiği kitabı mustederek hakimin Bukhari'nin ve Müslim'in şartına göre olup da onların kitaplarını almadıkları yani, yani sanki isminin hissettirdiği anlama göre onların gözlerinden kaçan hadisleri burada toplamış. Müstederek bu demek. Buhari ve Müslim'e istidrak yapmış. Yani aslında hakim şöyle demiş oluyor bu kitabında. Yani ey Buhari ve Müslim aslında bu hadisler sizin kitaplarınızda rivayet ettiğiniz hadislerle aynı şarttadır. Sizin o, o kitaplarda istihdam ettiğiniz, kullandığınız şartlara göredir. Ancak sizler bu hadisleri orada rivayet etmemişsiniz yani gözünüzden kaçırmışsınız. Bakın ben size istidrak yapıyorum. Hakim demiş ki bu, bu rivayet Buhari ve Müslim'in şartına göre sahiptir. An <gülüyor> Ebi Hureyreta radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Men ete arrafen ev kahinen. Burada da ikisini de birden söylemiş. Kim kahine veya arrafa giderse. Birincisinde arraf dedi. Ebu Hureyre rivayetinde kahin dedi. Kim, ikisini birden söylüyor. Kim fasadda kahu bima giderse ve onun söylediklerini tasdik ederse fakad kefara bima unzila ala muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfür etmiştir. zikrettiğimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfür etmek, demin zikrettiğimiz gibi, Yani Kur'an'ı ve sünneti inkar etmek veya Kur'an'da ve sünnette beyan olunan gayb ilminin Allah Subhanahu ve teala'ya has olduğuna dair haberleri gaybi Allah'tan başkasının bilmeyeceğini beyan eden haberleri yalanlamak, reddetmek anlamındadır. Bu ibare kardeşlerim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretme yani bu siyakta kâhini ve arrafı tasdik eden kimseye vaad olunan ceza olarak bu küfretme alimlerin sözlerinden doğru olanına göre sahibini İslam milletinden çıkartan büyük küfür değil küçük küfürdür. Bu şekilde kitap ve sünnet naslarında dinden çıkartmayan kendisine küçük küfür diye ıtlak edilen bazı şeyler hakkında da böylesi galis sert ifadelerin varit olması bu normal alışılagelmiş bir şey. nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu hadiste olduğu gibi kahine arrafı tasdik eden Muhammed'e küfür küfretmiştir ailesine arkadan yaklaşan Muhammed'e indirilene küfretmiştir gibi bunlar vaid naslarıdır bu naslar bu yapılan işin şenaatini çirkinliğini Allah subhanahu ve teala indinde ne kadar büyük bir günah olduğunu beyan etmek için kullanılır tehdit içerir, zecir ve azarlama ifade eder. Ancak eğer bunlar küfür ve şirk kabiliğinden şeyler değilse, buradaki kendi haklarında ıtlak edilen küfür, şirk veya nifak, sahibini dinden çıkartan büyük küfür, büyük şirk ve büyük nifak değil, dinden çıkartmayan küçük küfür, küçük şirk ve küçük nifaka hamledilir. İlimehli buradaki ifadeyi de küçük küfre hamletmiştir. Yürk imam rahimehullah ve Ali Yine Abu Ala'nın ceyyit bir senetle rivayet ettiğine göre Han ibn anhudan yani bunun bir benzeri. Bu hadisin bir benzeri. Kim kahine veya arrafa giderse onun söylediğini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene yalanlamıştır, onu küfretmiştir etmiştir gibi. Ancak bu rivayet mevkufen, İbni Mesud'dan mevkuf olarak gelmiş. Yani ne olarak? İbni Mesud'un kendi sözü olarak. İmam rahimehullah Aynı manaya delalet eden, Bu meseleyi, Bir hafsanın hadisinden, Sonra Ebu Hureyre'nin iki ayrı rivayette, Sonra İbni Mesud anhudan mevkuf olarak, Ancak aynı anlama delalet eden şeyleri, Böyle farklı farklı yollardan rivayet etmiş meselelerin ehemmiyetine dikkat çekmek için. Ve bu konunun rivayetlerde sahabeler arasında bilinen maruf meşhur bir konu olduğunu ifade etmek için. Diyor ki وَعَنْ عِمْرَانَ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عِمْرَانَ İbn-i Hüseyin'den رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مرفوعًا merfu olarak yapılan rivayette yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme raf ettiği onun sözü olarak aktardığı bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş leyse minna bizden değil. yani bundan sonra bu kelimeden sonra zikredilecek olan amelleri işleyen Bu kelimeden sonra zikredilecek olan sıfatlara sahip olanlar benden bizden değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi bu ibaresi de leysem minna bizden değildir benden değildir ifadesi de bu ifadeden sonra zikredilecek olan şeylerin haramlardan bir haram hatta ilim ehlinin sözlerinden inşallah doğru olanına göre büyük günahlardan bir günah olduğuna delalet eder. Yoksa leyse minna bizden değildir cümlesiyle başlayan hadislerde zikri geçen şeyler kişiyi İslam milletinden, dinden çıkartan şeyler değildir. Deniyor ki leyse minna men tetayyara ev tutuyira lehu. tiyara yapan. Yani görülen, duyulan. Hissedilen bir zamanla, bir mekanla veya malum bir şeyle istidlal ederek bir şeyin uğursuzluğuna inanın, uğursuz olduğunu varsayan, farz eden kimse. Et yara bu demek. Bununla alakalı müstakil bir bak inşallah gelecek önümüzdeki günlerde. Geçen derse de geçti. Bu Araplar bu uğursuzluk sayma, bir şeyin uğurlu mu uğursuz mu olacağını anlamak için. Bunu kuş kaçırarak, kuşların ne tarafa gittiğine bakarak, bundan istihdar ederek yaptıkları için kuşların isminden türetilerek fiyara denilmiş bu yapılan iş. Ancak bu kuşlarla yapmaya has değil. Herhangi bir şey, görülen, işitilen, elle tutulan bir şey, bir zaman, bir mekan ile istihdar edilerek yapılacak olan amerin uğurlu veya uğursuz olduğuna karar verme işi Yani uğursuzluk itikadı bu tıyara, menta Yani kim böyle bir uğursuzluk işi yaparsa, av tutuyi yara lahu veya kendisi için o şeyin uğurlu mu uğursuz mu olunacağına bu yöntem kullanılarak bakılırsa, adam kendisi yaparsa bunu ne yapmış oluyor? Kendisi tıyara yapmış. Bir başkası yaparsa onun amına. Mesela dedi ki, şu kuşu sal bakalım. Bu sefer hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak? Şimdi bu sefer ne yapılmış oluyor ona? tutu Tutuyire lehu. Ona yara yapılmış oluyor. Bununla alakalı ziyade beğen beyan gelecek inşallah. Diyor ki Ev tekehene Ev tukuhhine lehu Veya kim kahinlik yapar Veya kendisi için Kahinlik yapılırsa Kim bizatihi kendisi Kahinlikte bulunur Veya kendi namına onun namına Kahinlikte bulunulursa birincisi adam kendisi bu kahinlerin kullandığı metotlarla bu mukaddimelerden birisiyle istillar ederek gelecekten gayetten haber verirse bu kahinlik yapan kahinlikte bulunur öbürü de kendisi için kahinlikte bulunulursa yani bir kahine giderek şu konu hakkında bir kehanette bulun bu konu ne olacak diye kendisi için kahinlik yaptırırsa kahinlette bulunutturursa. durursa ev sehara Veya sihir yapar, büyü yapar, av suhira lehu. Veya kendisi için büyü ve sihir yapılırsa. Yani gidip büyü ve sihir yaptırırsa demek. Bütün bunların başında ne zikredildi? Leise minna. Bunları yapan bizden değil. Bütün bunları yapanlar büyük günah işe günah işlemişlerdir. Sonra diyor ki hadisin sonunda, "Ve men ata kahinan fasaddaqahu bima yekul." Fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Beş or. Kim kahine gider ve onun söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfretmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Revahu'l-bezzaru bi isnadin ceyit. Bunu da bezzar, ceyit bir isnadla rivayet etmişler. Ve revahu tabaraniyü fil avsat. Tabaraniy bunu Bi isnadin hasen. <gül> hasen min hadithi Ibn Abbasin, Ibn Abbas, Abbas radiyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadisten bunu ri rivayet etmiş. Duna kavlihi ve men Abbasin, hadisin sonunda gelen kim bir kahine gider onun söylediğini tasdik ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiştir ziyadesi olmaksızın. olin ahirihi. olin Abbasin, olin Abbasin, Şimdi bu rivayetleri getirdikten sonra imam, rahimahullah bu hadislerde zikri geçen kahin ve arraf ve bunlara benzer aynı manalara delalet eden kelimeler ile alakalı ilim ehlinin yapmış olduğu tefsirleri aktaracak arrafa gidip tasdik ederse şöyle olur kahine gidip soru sorarsa böyle olur bu rivayetlerde zikri geçen arraf kahin bunlar nedir bunların tanımları ve tefsirleriyle alakalı ilim ehlinin sözlerini zikret etmiş. Kale'l-Bagavi İmam el-Bagavi rahimahullah diyor ki el-arrafu arraf şu kimsedir ki el-lezi ma'rifetel umuri işleri bildiğini iddia edendir bi-mukaddimatin yestedillu biha İstidlal ettiği bazı mukaddimeler kullanarak veya bir mukaddimetin yüstedelü bir kendileriyle istidlal edilen bazı mukaddimeler kullanarak bazı mukaddimeler yapıyor. Kahinler hepsi kullanıyorlar. Halbuki kullandığı şeyin hakikatte haber verdiği gayb ile bir alakası yok. Ama insan, insanın onun verdiği haberlere inanabilmesi için Onun da gözüyle gördüğü bazı aletler kullanması lazım. Elindeki çizgilere bakıyor veya yere kum üzerine bazı çizgiler çiziyor. İçtiğin kahvenin fincanın içinde arda kalan artıklarına bakıyor, yıldızlara bakıyor vesaire. Bütün bu mukaddimeler hakikatte onun vereceği haberlerle ilgili değil. Bunları yapmasın sebebine yani seni diyor ki yani ben bak boşa konuşmuyorum. Bir yere dayanarak konuşuyor. Dayandığı meseleler işte bunlar bu mukaddimeler. Yoksa hakikatte ona bu haberleri veren kendisinden istiyanede bulunduğu yardım istediği ve kendine farklı şekillerde takarruf ederek ibadet ettiği cinler ve şeytanlar vasıtasıyla geliyor. Bu mukaddimelerden istillal ederek neye istillal ediyor? Alel mesruki çalınmış olan şeyin nerede olduğunu. Çalınmış olan şeyi biliyor. Mesela bir şeyin kayboldu. Arraf'a gidiyorsun. Diyorsun ki bu şey çalındı. Acaba kim çaldı? Veya şu anda bu nerededir? O da yere kuma bir şeyler çiziyor. Veya bir, bir, bir kahve içiyor. Kahve içiyorsun ne bileyim işte kurşun döküyor. Bildiğiniz şeyler yani. Bu mukaddimelerle çalınan şeye istillerle diyor. Veya kayıp olan şeyin yerine. Bir şeyin kayboldu, bu kaybı bulmak için arafa gidiyorsun. O da bunlardan istilal ederek, ne bileyim bir tasın içine su koyuyor veya bir kristal ışıklı bir küre kullanıyor. Her neyse, bu ahlâki delilik ve bunlar gibi şeylere istilalde bulunmak için, bunları ortaya çıkartmak için böylesi mukaddemeler kullanıyor. Bu vakî ile arafa böyle tanımladık. Yani Arraf Bagavi'nin Bagavi bu tanımına göre kimmiş? Müstakbel olan gayıttan değil de sanki. Hali hazırda bulunan nisbi gayıttan. Biz bilmiyoruz ama bilen birisi var. Kayıp olan bir eşyayı, çalınmış olan bir şeyi. Bunlar hakkında haber veriyor. Bu Arraf'a denilmiş. Diyor ki vaki ile şöyle de denildiği Huvel kahin Arraf kahinin aynısıdır. Arraf'a böyle özel bir tanım yapılmış. Bir de denilmiş ki, arraf kahin aynı şeydir. Peki arraf kahin aynı şeydir anlamak için öncelikle kahinin ne olduğunu bilmek lazım. Arkasından demiş ki: "Ve kahinu kahinde şudur: Huve allazi yuhbiru ani'l muğayyibati fi'l mustakbel." Kahin de müstakbelde yani gelecekte olan gaybi şeyleri haber verendir. Gelecekte olan gaybi şeyleri haber verendir. Kahin bunlar nasıl haber veriyor biliyorsunuz. Cinleri istihdam ediyor. Daha önce geçmiştir rivayette. Cinler gökyüzünde kulak hırsızlığı yapıyorlar. Sema ehlinin, gök halkının, meleklerin kendi aralarında konuşmalarını duyuyorlar. Sonra bunları bir altındakine, bir altındakine söylüyorlar. Ya onlar yeryüzündeki kahine haberi ulaştırmadan Allah onların üzerine bir ateş topu musallat ediyor. Veya bu ateş topu onları yakalamadan yeryüzündeki kahine bunu ulaştırıyorlar. Kâhille, kâhin de bu haberin yanına yüz tane de yalan katarak bunu insanlara haber veriyor. Sonunda kahinin verdiği haberler arasında o kulak hırsızlarının çaldığı bir şey doğru olarak çıkınca işte insanlar diyorlar ki bak gördün mü filanca gün böyle böyle söylemişti işte çıktı. Kahin gelecekle alakalı şeylerden haber veren kimseler. Ve, kîle, ve şöyle de denilmiş اَلَّذ۪ي يُخْبِرُ عَمَّا فِي Veya insanın içinde gizlediği, içinden geçirdiği şeyleri haber verin. Hali hazırda, gelecekte değil. Şu anda senin içinde gizlediğin. Veya insanın içinde gizlediği olmasa da, şu anda hali hazırda bulunan şeyden haber verin. Mesela senin cebinde olan şeyi, şu yan odada olan şeyi haber verin. Bu duvarın arkası, orayı görmeyen buradaki topluluk için nedir? Gayiptir. Bu mutlak bir gayip değil. Nisbiy bir gayb, bize göre gayb. Orayı görebilen kimse için gayb değil. Arraf, arraf için böyle de söylenmiş. "Vakala <gülüyor> Abu'l-Abbas Ibn Taymiyya, rahimahullah. ebul abbas şeyhül İslam Ibn Taymiyya, rahimahullah da ta demiş ki: el arrafu, arraf şu kimsedir. İsmun lil kahini, wal munajimi, wal ramali, venahvi. Bütün bunların hepsini cem ederek demiş ki Arraf, kahine, müneccime, rammale, rammal yani kum falı bakan demek. Kumlar ile fal bakan. Biz falcı diyelim. Onun yanına şimdi biz kendi kullandığımız modern isimleri de ekleyelim. Yani medyum gibi, astrolog gibi ve nahvihim ve onlar onlar benzeri herkese verilen bir isimdir mimmen yetekellemü fi ma'rifeti'l umuri bu işlerin bilgisi hakkında konuşan bi turuki bu yöntemleri kullanarak bu ve benzeri yöntemlerle el okuyarak kahve falı bakarak toprak üzerinden suyun içine bakarak vesaire bu yöntemlerle böylesi gaybi işlerden haber verenlerin hepsine ne denilir arraf denilir denilmiş öyleyse kim arrafa gider soru sorar Kim kâhine gider soru sorar. Kim medyuma gider soru sorar. Kim astrooka gider soru sorar. Bütün bunlar hepsi aynı manaya gelen şeylerdir. Bunlara soru sorunun 40 gün namazı kabul edilmez. Bunların verdiği cevabı tasdik eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene küfretmiştir. Böyle söyleriz. Eğer bulunduğumuz pozisyon, konum birisini sakındırma, tahzir etme, onu bu işten vazgeçirme konumuysa Arraf'a soru soran, onu tasdik eden Muhammed'e indirilene küfür etmişti deriz. Arkasından da ancak buradaki küfür kişiyi dinden çıkartmayan küçük küfürdür demeyiz. Bu şekilde gelmiş, onları zecretmek, sakındırmak için böylece ıtlak ederiz. Diyor ki İmam Rahimahullah babın sonunda Vakalı İbn Abbas'in İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki: "Hi qaumin" şöyle bir topluluk hakkında يَكْتُبُونَ أَبَاجَدٍ Ebced yazan topluluklar hakkında. Duydunuz değil mi Ebcedi hepiniz? Ebced. Ebced yazan topluluklar hakkında. وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ Ve yıldızlara bakan kimseler hakkında. Yıldızlara bakan, yani geçen derste zikrettiğimiz, teesir ilmi itibariyle yıldızlara bakan. Yıldızlara bakan, Yani gök bilimleriyle uğraşan, astronomiyle uğraşanlar değil. Ya neyle uğraşanlar? Astroloji. Astrolojiyle uğraşanlar. Yani yıldızların tesir ettiğine alakalı. Yeryüzündeki ahvale müessir olduklarıyla alakalı. Bu cihetten yıldızlara bakan kimseler. Ebced yazan ve böyle yıldızlara bakan kimseler demiş ki مَا عَرَى مَنْ Böyle yapan kimseler hakkında ummuyorum. Veya şöyle görüyorum. Lehu indellahi min halak. Böyle yapan kimselerin Allah katında bir nasipleri olacağını zannetmiyorum. Görmüyorum. Bunların Allah katında bir nasipleri yoktur. Böyle görüyorum demiş. Allah katında bir nasibi yoktur. Ne demek? Allah katında hiçbir nasibi olmamak bu yapan Bu söylenilen işleri yapan kimselerin küfrüne hükmetmek demektir. Çünkü yıldızlara bakıp onların yeryüzündeki ahvale tesir ettiğini söylemek yani kahinlik yapmak nedir dedik? Küfürdür, şirktir. Sahibini mi İslam milletinden çıkartan. Aynı şekilde gayıptan bu şekilde Ebced yazma yoluyla haber vermek bu da yine küfürdür. Çünkü kardeşlerim Ebced'de yıldızlara bakmakta, diğer kahve okumakta, ele bakmakta bunlar hepsi Zaten bu kimselerin istihdar ettikleri, söyleyecekleri, beyan edecekleri bu gayb haberleriyle alakalı kullandıkları mukaddim eder. Yoksa hakikatte onlara haber veren cinler eğer bunlar şarlatan ve dolandırıcı değillerse. Ebced yazanlar demiş. Ebced yazmak kardeşlerim. Ebced aslında Arapçada Arap harfleri iki türlü dizim şekli var. Onlardan birisi elif ba ikincisi de ebced Yani elif b t f diye sıralama şekli var ya Bu elif ba sistemi Aynı harflerin dizilme sistemi Aynı şekilde Arapçada Harflerin ebced şekliyle dizilme diye bir sistemleri de var Yani o sisteme göre Önce elif Sonra b Sonra c Sonra d geliyor Bak ebced gördünüz mü Sonra h geliyor ebced, hevvez, Böyle devam eden bir sistem bu O yüzden bazı kitaplarda görürsünüz Arapça kitaplarda sayılar ile rakamlandırılırken mesela sayfalar önce elif geliyor, sonra b geliyor, sonra cim, sonra dal, sonra h geliyor. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu işte o Ebced sistemine göre dizilmek demek. Burada kastedilen bu değil. Burada kastedilen ikinci bir şey bu harflerin hepsine Arapça'da bu Ebced sistemine göre dizilen harflerin her birisine sayısal birer değer verilmiş. Elif şu sayıya mukabil, B şu sayıya denk geliyor gibi. Bunlara böyle sayısal değerler verilmiş. Bu sayısal değerlere bakarak bazı kelimelerden yola çıkıp gelecekte olan olaylar ile alakalı haber vermek burada kastedilir. Burada kastedilen şu da değil. İlim ehlinden bazıları bu sayısal değerleri de kullanarak mesela Ebced ile tarih düşürme diye bir yöntem kullanıyorlar. Gelecekten haber verme İşte gayriktan haber verme diye bir şey yok. Mesela adam bir kitap telif ediyor veya bir cami inşa ettiriyor. Sonra o caminin mesela kapısına bir şiir yazıyor. Bu yaptıkları işe ebcedle tarihi düşürmek diyorlar. O şiir içindeki harflerden ebced hesabını yaptığınız zaman o harfler mesela o inşaatın yapıldığı tarihe denk geliyor. Anladınız mı? O günü ifade etmek için. Yani böyle bir söz sanatı harfleri ustalıkla kullanmayı gösteren bir sanat olarak kullanılıyor. Bu da bu, burada zikri geçen kınanmış ve ahirette nasibi olmayacağı beyan edilmiş ebced yazmak değil. Bu da i̇l Mehri tarafından yapılan kullanılan bir şey. Burada zikri geçen ahirette nasipleri olmadığı beyan edilen ebced yazma kelimelerden bunlar ister Kur'an ve sünnet nasları olsun, ister herhangi büyük kabul edilen birisinin sözleri, şiirleri olsun. Onların yazdığı kelimelerin bu harflere verilen rakamsal değerlerden yola çıkarak gelecekte gaypta olacak olayların haber verilmesi bildirilmesi. Yani şu anda bizim bildiğimiz Ebced hesabı, ebcet hesabıyla bakıyor, ha, demek ki işte şu tarihte ikinci dünya savaşı kopacak mı çıkacakmış? Bak bu aslında şu hadiste buna işaret edilmiş. Değil mi? Şu tarihte çıkacak. Çünkü Deccal'la alakalı rivayetlerin şu rivayetinde gelen kelimelerdeki harflerin ebcedle olan karşılığı bu tarihe denk geliyor gibi. Böyle yapan kimseler için ne diyor İbn Abbas rahimahullahi anhuma? Ahirette bir nasipleri yoktu. Yani bu ebced ile gayiptan haber veren kişinin yaptığı şey. Fincana bakarak gayipten haber verenle, yıldızlara bakarak gayipten haber verenle, el okuyarak, suya bakarak gayipten haber verenle Kişinin yaptığı ile farklı bir şey Değil O da müneccim O da kâhin O da deccal O da gayttan haber veriyor Sadece bunların kullandıkları yöntemler başka Bu deccal bu kâhin Müşterilerini daha kolay aldatabilmek için Eğer onun müşterileri Dine dini değerlere Mukaddes metinlere itimat eden birisi ise Onun ikna etmenin yolu Kahve fincanının içindeki kahve artığından geçmiyor Kahve fincanının içinde kalan bu artıkla aklı ve dini eksik olan bazı kimseleri kandırabilirsin. Ama dini ve mukaddes değerlere, mukaddes metinlere ihtiram eden bir kimseyi bunlarla kandıramazsın. Ya neyle kandıracaksın? Onun tazim ettiği mukaddes metinlerden yola çıkarak haber verecek, vererek kandırabilirsin. Böyle yapıyorlar. Allah'u müstehane. Halimizi Allah'a şikayet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız gurbeti Allah'a şikayet ediyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, bu ebced hesabını kullanarak, Kur'an ve sünnet naslarındaki bazı kelimelerden, ebced hesabı çıkarttı, ebced hesabıyla, deccalın ne zaman çıkacağını, kıyametin bile ne zaman kopacağını söyleyeme, cüreti ve cesareti göstermiş bazı insanların yani gizli saklı değil açık açık bu hesaba göre filan ayetteki şu harflerin şu sayılara dem kelimesine göre deccal bu zamanda çıkar kıyametçi şu tarihlerde kopar deme cüretini açıkça göstermiş bazı kimseler hakkında hatta biraz daha cüretlenip Kur'an'daki filan ayet benim ismime işaret ediyor Filan ayet benim doğum tarihime gösteriyor. Şu ayet bu kitabı yazma tarihimdir. Allah Kur'an'da 30 küsür yerde bak benden bahsediyor deme cüretini göstermiş adamların yollarını, yazdıkları şeyleri, kitaplarını, İslam'a Kur'an'a kitaba Sünnet'e uygun mu değil mi diye ispatlamak, ispatlamak zorunda kalıyoruz. Yani adamın sözleri arasında Kur'an'a Sünnet'e aykırı şeyler bulup çıkarıp, hani bak bu Kur'an'a Sünnet'e aykırı. Demek gibi böyle bir iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kim hakkında? Eccet yoluyla kıyamet tarihi veren bir kimse hakkında. Gurbetin bundan büyüğü kardeşlerim. Acayipliğin bundan büyüğü. Biz böyle bir kimsenin sözlerinin ve kitaplarının Kur'an'a ve sünnete uyup uymadığını ispatlamak zorunda kaldığımızda şikayetçiyiz ya. Gurbetin bundan daha büyüğü tevhide ve sünnete intisap eden tevhid kitapları okutan basan, yayan bizim imamlarımıza talebelik yapmayla iftihar eden bazı kimseler çıkıp bu ebced yoluyla kıyamet haberi veren deccalın haberini veren Kur'an benden bahsediyor diyen adamı büyük İslam alimleri Müslümanların imamlarından bir imam olarak sayıyor ve onun yaptığı bu deccallı bu kahinliği, bu müneccimliği de ne olacak yani? Sahabeler de hata etmişler diye mazur göstermeye çalışıyor. Gurbetin büyüklüğünü gördünüz mü? Bu gurbetimizi kardeşlerim, bu yalnızlığımızı, bu vahşetimizi, ilim ehlinin kaybolup gidip, Müslümanların, ehli sünnetin avamının, bu gibi kimselerin ellerine kalmasını Rabbimiz Subhanahu ve Taala'ya şikayet ediyoruz. Bundan sonra diyor ki İmam Rahimahullah, ve bu, <mâ cairfin nuşrati> Nuşra hakkında varit olanlar. Nuşra demek, bu babın da bir önceki vatlarla direkt bir münasebeti olduğu için hem bakkısa inşallah okuyacağız burada. Nuşra sihir bozmak demek. Yapılan sihri çözmek. Sihri bozmak. Sihri iptal etmek demek. Bunun ismi neymiş? En-Nuşra. İmam Rahimahullah bu demiş ki Nuşra hakkında varit olanlar. Böyle ıtlak etmiş. Yani Nuşra hakkında onun mezmum olduğu, sihir olduğu yönünde şeyler varit olduğu gibi Nuşra'nın caiz olduğu hakkında da varit olan şeyler var. Peki bu birbirine zıt gibi görünen sihir bozma yöntemiyle alakalı varit olan bu şeylerin arası nasıl bulunacak? Sihir bozmanın büyüğü çözmenin hükmü Nedir? Büyü çözmek nasıl yapılır? Bu bapta inşallah bundan zikredilecek. Ve bu fi'n-nushrati Anca haberin radiyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ila anin nushrati. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem nushra hakkında soruldu. Yani büyü bozmak. Fakale dedi ki hiye min ameli şeytan bu şeytan işidir dedi. Yani nuşra yapmak, büyü çözmek büyüyü bozmak şeytan işidir dedi. bir senedin ceyyid ve Abu Davud. İmam Ahmet ve Abu Davud bunu rivayet etmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme büyü bozmak, sihir çözmek sorulmuş. O da ne demiş bu? Şeytan işidir ve Suira ahmedu anha abu davud dedi ki imam ahmed rahimahullah'a nushrah hakkında soruldu fekale o da dedi ki hada kulluhu abdullah ibni mesud bunların tamamını haram olarak görürdü caiz görmezdi Yukrahu, وَيَكْرَهُ kerahiyet ifadesi selefin sözleri arasında ıtlak edildiği zaman haram anlamına gelir. Mütahhir alimlerin yanında ıtlak edildiği zaman taşıdığı anlamın zıddına, hilafına olarak. Çünkü mütahhir alimlerde mekruh zaman evla olanın hilafı demektir. Terk edilmesi iyi ama terk edilmediği zaman günaha sokmayan şeydir. Selefin sözlerinde Kitap ve sünnet naslarında mekruh kerahiyet diye ıtlak edildiği zaman aksine bir şey yoksa kastedilen şey bunun haram olduğudur. Ahmet diyor ki rahimehullah İbn Mesuda sordular. O da dedi ki İbn Mesud da eee hepsini bunların hepsini haram olarak görüyordu. Ve <gülüyor> fi'l Buhari an Katade. Buhari'nin Katade'den yaptığına rivayete göre Katade ibni diame es sedusi diyor ki kultul ibni müseyyib. Sa'id ibni müseyyib'e dedim ki raculun bihi tibbun. Bir adam var ona sihir yapılmış. Adamda büyü var sihir var. Burada sihire büyüye tıp kelimesi ıtlak edilmiş. Tıp bizim kullandığımız tıp anlamında yani. Hakikatte tıp nedir? Hastalığı tedavi etmek için kullanılan bir yöntem. Burada hastalık haline sihir haline tıp denilmiş. Bu Arapların Araçada çok kullanılan bir şey. Bir şeye ondan kurtulmak için onun zıttı ile anlam isimlendirerek, tefavül edilerek ona bu isim verilmiş. Bizden de birimiz hasta olduğumuzda, nezle olduğumuzda şifayı kaptım diyoruz. Halbuki kaptığımız nedir? Hastalık kaptım. Şifayı kaptım diyoruz. Hangi anlamda bu? İşte tefavül ediyoruz. Yani iyimsellik yaparak. Hastalığa şifa ismini ıslak ediyoruz. Burada sihire tıp denilmesi de bu bakta. رَجُلُنْ bihi تُبْبُنْ Adama tıp yapılmış. E adamda tıp var yani sihir var. اَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ Veya adam karısından, eşinden alıkonuluyor. Yani eşine yaklaşamıyor. Eşiyle cima etmeye, ilişkiye girmeye temekkün edemiyor. Bunu bunu yapamıyor buna gücü yetmiyor. Bu çok yaygın bir büyü şekli değil mi? Halk arasında bizde bile çok yaygın bir büyü şekli. Adamı bağlamışlar deniliyor, kadını bağlamışlar deniliyor. Diyor ki: "Ey hullu anhu Böyle bir kimsenin büyüsü bozulur mu? Böyle bir büyü bozulur mu? Veya buna nüshra yapılır mı?" diye İbnül Müseyyeb'e sordum. Kâle: İbnül müseyyib dedi ki, La be'se bihi. Bunda bir beis yoktur. Inneme yuridune bihil islaha. Böylesi büyüleri bozmak isteyenler, ıslah etmeyi, onarmayı, tamir etmeyi murad ediyorlar, kastediyorlar. Fe emme me yenfehu. Fayda veren şey, fe lem anhu. Fayda veren şey nehyedilmez. Fayda verilen şey, yasaklanılmaz dediği. Said İbnül Musayyip de böyle söylemiş. Şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellemin hadisi ve İbni Mesud'un kanaatiyle bu birbirine tam zıt görünüyor değil mi? Nebi Sallallahu Aleyhi ne dedi? dedi? Şeytan işidir. İbni Mesud hepsini haram görüyor. İbnül Musayyip ne diyor? Bunda bir şey yok. Bunlar fayda verme için yapılan şeylerse fayda verilen şeyde bir, bir sakınca yoktur. İnteha. İbn-i Musayyibin sözü bitti. Ve rüyani l Hasan, Hasandan rivayet edildiğine göre bu da Hasan el-Basri tabiinin bunlar en büyükleri, en faziletlileri İbn-i Musayyible beraber Ennehu kale, o da demiş ki La yehullu sihra Sihri bozamaz Sihri çözemez İlla sahirun sahirden, Sihirbazdan başkası O da demiş? Sihri sihirbazdan başkası bozamaz çözemez Yani bunun sözüne göre de sihiri bozan sihiri bozan kimse de hakikatte nedir? Sihirbaz. Sihir sihirbazın hükmüne kâfirdir. Sihir yapmanın hükmü kâfirdir. <gülüyor> Şimdi öyleyse buradaki elimizdeki bu hadis ve seleften gelen bu eserler sanki birbirine zıtmış gibi görünüyor. Aralarında bir tanakuz varmış gibi görünüyor. Şimdi bu tanakuzu İbnül Kayyim rahimehullah'ın izahıyla çözeceğiz. Diyor ki kale İbnül Kayyim, İbnül Kayyim diyor ki en nushra, Nushra yani sihir bozmak, sihir çözmek. Hallus sihri anil meshuri. Kendisine sihir yapılmış kişiden sihri kaldırmak, sihri çözmek, sihri bozmak demektir. Bu nuşra'nın ismi. Vahiyyenevani, ve nushra iki çeşittir. Nushra iki çeşittir. birincisi. Hallon, onu bozmak, onu çözmektir. Bir sihirin mihlisi, kendisi gibi başka bir sihirle. Yani sihiri bozmak iki türlüdür. Birincisi ne? Onu başka bir sihirle bozmak. Yine sihir yaparak bozmak. Diyor ki İbnül Kayyim: min şeytan. İşte şeytan işi denilen nüşra budur. Hadiste Peygamberimize ne soruldu? Nüşra soruldu. O ne dedi? Şeytan işidir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sorulan nüşra diyor ki rivayette ile anin en nüşra soruldu. En nüşranın başındaki eliflam diyorlar ki alimler bu eliflam ah, ahd için ahdiyedir. Yani bu soruyu soran ve cevabı veren insanların zihninde bilinen nüşra hakkında soruluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sihir bozmak sorulduğu zaman soruyu soranların ve cevabı verecek olan kişinin zihninde sihri bozmak sadece benzeri bir sihirle bozmak demek olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sihiri bozmak yani sihiri onun benzeri bir sihirle bozmak nedir? Şeytan işidir. Mutlak olarak bozmak değil. Bir sihirle bozmak. Diyor ki ve aleyhi yuhmelü kavlül hasan, Hasanül basri'nin sözü de buraya hamledik. Hasan basri ne demişti? Sihiri sihirbazdan başkası çözemez. çözemez. Yani sihiri kendisi gibi bir sihirle ancak bir sihirbaz çözebilir. Yoksa başka yolla çözülmez demek değildir. Böyle sihir çözmek, burada zikredilen zikredilen şeytan işi olan sihir çö çözmek bozmak şöyle yapılıyormuş. Diyor ki fe yetekarrabun nâşiru vel munteşiru Sihiri bozan ve kendi adına sihir bozulacak olan kimse takarrup ederler. İle şeytani bime yuhibbu sevdiği, hoşnut olduğu şeylerle şeytana takarrup ederler. Yani sihirbaz sihiri nasıl bozuyor? Nasıl müşra yapıyor? Gidiyorsun diyorsun ki bana sihir yapalım. Bakıyor he, sana çok fena bir sihir yapılmış. Ya ne yapacağız? Onu şu şekilde bozacağız. Sana diyor ki mesela filan gün filan saatte şurada bir horoz keseceksin. Evinde filan vakitlerde, saatlerde buhur yakacaksın gibi şeytanın razı olduğu şeylerle ona takarrub etmeyi öneriyor. Bunu emrediyor. Kendisi de şeytanı razı etmek için senin huzurunda veya gıyabında şeytanı razı edecek takarrub amellerinde bulunuyor. Birinci sihir hangi vasıtayla icra edilmişti? Ha? Şeytanlar istikram edilerek değil mi? Şeytanlar vasıtasıyla icra edilmişti. Şimdi onu çözmek için yapılan sihirde yine aynı başka şeytanlar vasıtasıyla icra edilecek. Ya onlardan daha kuvvetli şeytanlar vasıtasıyla ya o şeytanlarla iş birliği içinde olan şeytanlarla her halükarda şeytanlara ibadet edilerek yapılacak. Yani Said İbnül Müseyyib'in sözünde kastettiği sihir bozmanın sihir çözmenin şeytanlara ibadet edilerek yapılan sihir bozma olması asla ve kata mümkün değildir. Fe amelehu anil meshur. Şeytan da kendisine sevdiği işlerle takarrup edildikten sonra Üzerine sihir yapılmış kimseden sihri bozar, iptal eder, ortadan kaldırır. İşte şeytan işi olan nuşra budur. Sihirbazdan başkasının bozamayacağı nuşra budur. İbn-i Mes'ud radiyallahu anhu'nun haram gördüğü nuşra budur. Veya hutta muskalar babında geldiği gibi ister Kur'an'dan ister başka bir şeyden olsun Üzerine temimeler asarak takarak sihri çözme yoluna gitme şeklindedir onun haram gördü. Bu birinci kısımın dışı. Ve ikinci, ikincisi de en nushratu bil rukya ve taavuzati ve adviyati ve davavatil mubahati. Rukya'larla yapılan. Okumak, üflemek ve tükürmek şeklinde. Rukya okumak ve tükürmek demek. Veya taavuzat ile yapılan. Yani Allah subhanehu ve teala'ya sığınma sözleri kullanarak. Vel edviye. Veya normal bilimsel tıbbi ilaçlar kullanarak. Zira sihirin tanımında dedik ki, sihir nedir? İnsanın aklına veya bedenine hakiki olarak tesir eder. Adamın bedenine tesir eder. Aklına tesir eder. Aklını bozar. Bedenindeki bir uzvun çalışmasını bozar. Eğer tıp Kendi yöntemleriyle bunu tedavi edebiliyorsa, bunu tedavi ettiği zaman o sihir ne olmuş olur? Bozulmuş olur. O aklı tedavi edebiliyorsa sihir bozulmuş olur. Bu da olabilir. وَالْدَعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ وَمُبَاحَ دُعَالَرِيْا Yani nuşra buna da deniliyor. Diyor ki فَهَذَا جَائِزُونَ İşte caiz olan nedir? Caiz olan bu. İbnül Museyib'in kastettiği nuşra işte budur. Bu caiz ruh bunu bozabilirsin. Tedaviyle bunu bozabilirsin. Dua ederek bunu bozabilirsin. Ancak başka bir sihirbaza giderek yine sihir yoluyla bunu bozmak birinci sihir, sihirin hükmüne ise ikinci sihirin hükmü olur. Birinci sihirin hükmü küfür ve şirktir. Şeytanlara ibadet edildiği için mukaddesata küfredildiği hakaret edildiği için ikinci sihirin hükmü de Bu yöntemlerden başkasıyla yapmak mümkün olmayacağı için onun hükmü de aynıdır. Müşra ile alakalı seleften var olan sözlerin cem'i İbnül Kayyim Rahimahullah'ın yaptığı gibi böyle olur. Sübhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu